Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Gönül Kıvılcım. Hoş geldiniz. Merhaba. Ee, Gönül Kıvılcım, Boğaziçi Üniversitesi'nde iktisat eğitimi aldıktan sonra... ...yüksek lisansını Norveç'in Bergen Üniversitesi'nde kitle iletişim alanında tamamladı. Gazetecilik hayatına Berlin'de aktüel dergisi Almanya muhabiri olarak başladı. 1992-1996 yıllarında Alman Radyosu ve Televizyonu'nda çalıştı. Yurda döndükten sonra gazetecilik mesleğini Radikal Gazetesi'nde ve NTV Radyo'da sürdürdü. Yabancı televizyonlar için belgesel türünde yapımlarda görev aldı. 1998'den sonra edebiyat alanında çalışmalarına ağırlık veren yazarın ilk öykü kitabı Kasaba ve Yalanlar 2001 yılında yayınlandı. Bu kitabı adını veren öyküsü Yunus Verlak tarafından yayınlanan Liebelügen Lügen Gespenzer teşekkür ederim. Başlıklı Almanca antolojide yer almıştır. Gazetecilik yıllarındaki gözlem ve araştırmalarından yola çıkarak ilk, yazdığı ilk romanı Jilet Sinan Arnavutça'ya ve Rumence'ye çevrildi. 2004 yılında Parçalı Aşklar 2010'da Yaşayan Tanıklarla Karaköy ve 2012'de Suç Sarayı adlı kitapları yayınlandı ve en sonunda yine Babamın En Güzel Fotoğrafı adlı romanı yayınlandı. Gönül Kıvılcım'ın Bugün biraz şiret Sinan'dan ve babamın en güzel fotoğrafından bahsedeceğiz. Çünkü biz Gönül <gülüyor> programın başında da konuştuk. Eski kitapların baskısı henüz... <gülüyor> Bu arada ben bir şey eklemek evet, istiyorum. Tabii. Ben üçte oyun yazdım. Hı -hı. Bir Kadını Öldürmek 2015'te Sadral Işık'ta Cihangir'de sahnelendi. Hı -hı. Ondan önce 2011'de aynı oyun devlet tiyatrolarına kabul edilmişti ama orada henüz oynanmadı Hı -hı. bir havuzda toplanıyor biliyorsunuz Hı -hı. sonra anneme mektuplar e, diye Hı -hı. ikinci bir oyun yazdım e, şimdi de e, can yeleği diye mülteci bir kadının ağzından Hı -hı. bu yaz yeni bir oyun bitirdim Tamam teşekkür ederim Yani böyle ederim. gel gitli bir yazarım türler, ara, türler arasında gazetecilik <gülüyor> ve yazarlık arasında gidip geliyorum Ne güzel Evet Biraz programdan önce de konuşmuştuk aslında bu Jilet Sinan'la ilgili... ...hatta e, kitabın çıktığı dönemde yazılan yazılardan birine de beraber baktık. Ee, biraz hani günümüzde de karşılaştırdığımızda... E, ...kitabın ayırt edici özelliklerinden birisinin sokaklar olduğunu... ...ve hani bugün Türkiye'de birazdan baktığımızda sokakları anlatan... ...ya da sokakların doğrudan hani e, kahraman olduğu... Eserlerin biraz daha her ne kadar kahramanlar sokakta da olsa kahramanların öne çıkıp sokakların arkada kaldığı e, bir e, dönemden bahsedebiliriz belki. Bu mesela sizin aklınızda olan bir şey miydi Sinan'ı yazarken? Çünkü biyografinize de var gözlemlerinizden yola çıkarak işte gazetecilik deneyimlerinizden de yola çıkarak yazdığınız e, bir kitap fakat bir belgesel roman değil Cilesino. Hayatın içinden bir kitap. Hı hı. Ee, sanırım Gönül Kıvıldım da hayatın içinden bir yazar. Ee, hı hı. Bununla bir bağlantısı var. Ee, bir kere gazetecilik hı hı. E, damarı var bende. Hı hı. E, Jules Sinan da zaten e, radikalde gazetecilik yaptığım yılların ürünüdür. Hı hı. E, hayatın bir şiiri var aslında. Onu yakalamayı seviyorum sanırım. Hı hı. Sokakların da şiiri var. Tekrar e, jilesinanı elime alıp şöyle sayfalarını çevirdiğimde onu düşündüm geçenlerde. Ee, şiir türü olarak zaten çok severim ama hı hı. gerçekten sokakların da bir şiiri var. Zaten kitabın, bunu görmeyi bilirsek, bu sokakların şiiri deyince şimdi siz zaten kitabın e, yapısı da öyle, yani kitabı anlatısı da bir şiir formunda, yani şi, daha doğrusu şiire yakın bir form. Tam olarak şiir dememiz biraz zor ona. Dili ama şiirsel diyelim. Dilişiirsel. Hani o yüzden yani pardon lafınızı kestim ama hı hı. hani o sokakların e, şiirsel anlatımı. Ee, yine sizinle konuşmuştuk benzer bir şeyin şimdi Ayhan Geçkin'de de yine şiirsel bir şekilde ortaya çıkması. Hani bu sokaklar ancak böyle mi anlatılabilir oluyor? Yok hayır ee, sokakları çok daha ee, sert bir dille de anlatabilirsiniz. Bu da hı. mümkün hı hı. E, ama zaten hani. Ben dille uğraşmayı seven bir yazarım. Edebiyatın dil üzerine kurulu olduğunu düşünüyorum. E, hani diyoruz ya yazarın e, vatanı edebiyattır. E, Hı -hı. E, yazarın vatanı dildir. dildir diye. E, Kasabi ve yalanları bulamamışsınız. Keşke onu da ya, keşke. okuyabilseydiniz. Keşke. Orada da yine e, şiirsel bir söylem vardır. Evet. Babamın en güzel fotoğrafında Bozkır'ı anlattığım yerler için de evet. e, arkadaşlar benzer şeyler söylemişti. E, Metin Kaçan da biliyorsunuz Hı -hı, sokakları anlatır, tarla başını anlatır, Hı -hı. E, Hı -hı. dolap direği anlatır ağır romanda. Hı -hı. E, nasıl bir ayrım var diye soracak olursanız bana göre Hı -hı. E, biraz daha mesafeli duran bir anlatıcı vardır sokağı e, Jules Sinan'da. Ee, çok daha e, içeriden anlatır Metin Hı -hı. Kaçan ee, yani arabesk değil ama hani yakın Hı -hı. duran Hı -hı. Evet. belki bir e, tavırla böyle ee, ben bir yandan bu sokağın arabesk halini anlatırken, öyledir çünkü bu çocukların dünyası, bu gençlerin Hı -hı. dünyası. Bir yandan da ona mesafeli durmayı seçtim. Hı -hı. Bu belki benim belgeselci yanımla da Hı -hı. alakalı. Hı -hı. Biyografimde de var, okudunuz. Hı -hı. Hem Alman teyzanına çalıştım, daha sonra Türkiye'ye geldiğimizde de buradan... Daha e mesafeli bakabilmenin şeyini. Evet, evet e belgeseller yaptık. Bu hayata biraz mesafeli bakmayı gerektiriyor. Hı -hı. Televizyonculuk ve belgeselcilik. Hı -hı. Ama edebiyat belgesel değil, değil tabii. Başka evet. bir şey. Bir, bir de, dil yakalamanız gerekiyor. Evet. Burada sokağın dili yakalanırken bir de benim şey de dikkatimi çekti. Bunlar çocuk sonuçta. Ve yani bir çocuğun dünyasında biz görüyoruz. Ve o çocuğun dünyasındaki sokak hiç de parlak değil. Yani yaşadıkları bir trajedi sonuçta. Ve o işte anne babanın onları e, yani diyeyim itmesi, o sevgisizlik ve o sokakta birbirlerine sarılmaları... ...ama sokağın da e, kendi dilinde, kendi kavgasında var olmaları e, gerektiği hikayesinde... ...mesela şöyle riskli bir durum ortaya çıkabilirdi gibi geldi bana kitabı okurken. Ya bunlar çocuk, hani niye böyleler diye. Ama böyle bir şey mesela hiç fark etmiyoruz kitabı okurken. Bunlar çocuk ve tam da hani... Ee, o hale düşmüş çocukların e, şeyiyle oldukça gerçekçiler ve bu bizi hiç şey yapmıyor hani kendi içinde tutarsız bir metin okuyormuş havası vermiyor ee, bunun çok zor olduğunu düşündüm mesela ve hani e, bu, hassas bir denge evet hassas bir denge. denge yani o sizi zorladı mı yazarken bunu düşündünüz mü evet hani ben bunu yazarken işte diyorum ya yani bu mesafeyi o yüzden sanırım bilinçli olarak seçtim ee, sadece çocukların ağzından anlatsaydım ya da gençlerin Hı -hı. yani Hı -hı. E, sokak çocukları diye bir tabir var ama genç artık buna evet. 18-19 evet, kimisi 20-22 evet, yaşında gençler, gençler. Ee, sadece onların ağzından anlatsaydım böyle bir risk vardı çok bıçak Hı -hı. sırtı bir tema Hı -hı. çünkü evet. e, sokağın ötesinde hani bir de sokak çocukları evet. e, Kemalettin Tuğcu'dan beri hani var bu <gülüyor> evet. Çok ağlak bir şey de yazabilirsiniz. Evet, evet tabi doğru. Doğru. Ee, doğru. Çok bıçak sırtı bir durum. Böyle kurguladım ben. Hem gençlerin ağzından hem de e, onlara mesafeli dışarıdan bakan bir anlatıcının ağzından. Hı -hı. Anlatıyorum evet. ki e, bir şey sömürüsü olmasın, duygu Duyguları sömürüsü olmasın. olmasın. Evet. Bu, bu çok kolay çünkü. E, evet hem mesela Jules Sinan'da hem babamın en güzel fotoğrafında evet, da de. anlatılan konu e, duygu sömürüsüne çok yatkın Hı -hı. konular evet. e, popülerleştirmeye Hı -hı. E, oradan nemalını panik Hı -hı. <gülüyor> e, çok daha popüler bir dille anlatıp mesela Sinan'ı ben e, yayın evlerine sunarken e, epey bir mücadele etmem gerekti çünkü mesela çok daha popüler sonlar arzuluyordu bazı editörler Hı -hı. Evet. Neden Boğaziçi Köprüsü'nün atlamıyor mesela dedi bir ya. tanesi. Hmm. E, ben de e, e, yani yıllar sürdü bastırmam. Hmm. Ve orada dik durdum. Şu anda da... E, i̇yi ki durmuşum. E, aynen iyi ki <gülüyor> durmuşum diyorum. E, yani genç bir yazardım olabilirdi. Hani bir an hmm. önce basılsın diye kalemi elime alıp çala kalem bir şeyler yapabilirdim. Yapmadım. Yapmadım. E, ben dedim bir buçuk yıl onlarla birlikte gezdim sokaklarda. Hı -hı. Aralarında bulundum. Bu dil öyle kolay çıkmadı ortaya. Hı -hı. Çünkü bir kadın olarak çok da e, vakıf olmadığım e, bir dilde o. Hı -hı. Ancak işte aralarında gezerek, onlarla arkadaş olarak, dost olarak, e, bir sürece tanık olarak Hı -hı. E, yazdım. E, o sürecin sonunda da gördüm ki onlar bu hayata mahkum. Evet. Yani öyle bazı Köprüsü'ne falan atlayarak bitmiyor olay. Hı -hı. öyle bir tırı rejilesinden işte sivil geldim sivil gidiyorum der evet. öyle devam ediyor hayat size ilginç bir anekdot aktarmak istiyorum geçenlerde e, Bilgi Üniversitesi Dolapdure kampüsündeydim hı -hı. E, çıktık taksiye bineceğiz arkadaşımla karşı tarafa geçiyoruz arkadan abla diye bağırdı birisi döndüm o gençlerden biri tanıyorum yüzünü ama e, şu anda tekerlekli sandalyede kim bilir ne yaşadı arada el salladım hı hı Beni tanıdın mı dedi, bağırıyor karşıdan karşıya. Tanıdım tabii dedim. Ama tekrar yanına gidemeyecek kadar da uzaklaşmıştım. Arkadaşım da var, taksi çevirmişiz falan. Bindik giderken, ya dedi ne kadar etkilenmiş olmalar, hala hatırlıyorlar değil mi dedi. Tabii dedi çok iz bırakan bir şey onların hayatında dedi. Jules Sinan benim hayatımda da iz bıraktı. Hmm. Sanırım okurlar için de böyle evet. bu. Çünkü Jules Sinan basır basılmaz korsana düştü. <gülüyor> <gülüyor> evet bayağı iz bırakıcı olmuş. Ee, şimdi ikinci bölüme geçmeden önce bir e, müzik arası veriyoruz. Ee, i̇kinci bölümde babamın en güzel fotoğrafından bahsedeceğiz. Oradan bir müzik seçmiştik. Siz anons eder misiniz? Aşık Veysel'den Kızılırmak Seni Seni. Hacimden değil, sormaz dersin kızım bir ma seni seni seni seni. Hacimden değil, sormaz dersin kızım bir ma seni seni. Yakını var sen herine bir çayın var, bir de buzdayın buzlayın ayı, kızın bir hayır. seni seni, seni seni, bir de bu. Oh uh -huh. Seni. Parça parça etsem seni Fabrikaya tutsam seni Deniz olsayım tutsam seni söyle seni, seni seni seni, seni. seni, seni. Zorlayın yüzsam seni, kızdırma seni sen, sen, sen. Söyle beni sen sözü Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Gönül Kıvılcım. Gönül, C Gönül Kıvılcım'la e, programımızın ilk e, bölümünde daha çok iletişinin üzerinde durduk. E, bu bölümde de son romanı babamın en güzel fotoğrafından e, bahsedeceğiz. E, babamın en güzel fotoğrafı e, çok katmanlı bir roman aslında bence. Yani birçok... E, şeyi o ilk bölümde söylediğiniz türler arasında dolaşmayı sevdiğinizin gerçekten en belki de hani e, tipik örneklerinden birisini babamın en güzel fotoğrafında görmek mümkün. Zaten bir fotoğrafın babasının ark babasının çektiği fotoğrafların peşindeki bir kadın e, bu kitabın kahramanı ve kızılırmak boyunca bir maceraya e, başlıyor aslında ve hatta babasının anlattığı Anlatmadığı ya da eksik anlattığı bir hikayeyi sonra burada devamını tamamını öğreniyor. Ee, bu mesela fotoğraflar ve Kızılırmak birlikte bir metafor gibi geldi Kitapla, kitap bende. İkisi birbiriyle hani hem teker teker çekilen fotoğraflar, ırmak boyunca devam eden bir arayış serüveni... ...ve her yerde başka bir fotoğrafın birbirine eklenmesi ve sonrasında da eksik bir hikayenin tamamlanması... Ee, bunu böyle bir metafor olarak yani çünkü biz bunu birçok şekilde okuyabiliriz yani o ırmak ve fotoğrafların yani baba zaten başta başına ayrıca bir şey. Bunları bir metafor gibi mi düşündünüz başlangıçtan itibaren yoksa sonradan bunlar kendi içinde birbirine eklemlenmeye mi başladı? Bunu merak ettim açıkçası. <gülüyor> ee... Kızılırmak, önce şunu söyleyeyim. Kızılırmak bende tekrarlayan bir imgi. Hı hı. Ee, kasaba ve yalanlarda da vardır. Ee, Kızılırmak boyunca yürüyorum hı hı. diye e, başlar. Ee, bu kadar somut sizin anlattığınız gibi hı hı. E, düşünmedim belki ama. E, Bozkır'ın dilini e, fotoğraflarla yakalamaya çalıştım diyeyim. Hı -hı. E, çünkü e, babamın en güzel fotoğrafı bir yandan da bir e, farklı bir gerçeklik arayışıdır. Evet. E, şunu görüyorsunuz ki aslında gerçeklik e, bize anlatılandan hayli farklı. Evet. Yani, Tarih gibi. Evet ailemizin Hı -hı. gerçekliği, Hı -hı. kendi gerçekliğimiz, toplumun ve toplumun tarihi. Hı -hı. Bize anlatılanlardan çok farklı. Yani resmi tarihten çok farklı. Mesela düşünsenize Latife Tekin gece konuları anlatmasaydı, Değil mi? o çöplerin üzerine kurulu o, o, o modern kentin varoşlarını biz Hı -hı. öyle bilmeyecektik. Evet. Biz anlatıldığı gibi bilecektik. Ya da Yaşar Kemal e, Çukurova'yı Çukurova anlatmasaydı, oradaki o feodal düzeni ağları, sarı sıcağı, ee, evet. işçileri, sivrisinekleri hı hı. öyle bilmeyecektik. Ve tabii ki e, ben de e, yıllar geçtikçe aslında bozkırın gerçekliğinin bildiğimden daha farklı olduğunu e, fark ettim, gördüm. E, Tam da e, Bir Dersim hikayesiyle çakıştı evet. babamın en güzel Hı -hı. fotoğrafı biliyorsunuz herhalde. Evet, ben bu romanı evet, evet. yazarken Murat Ammungan'ı evet. aradı ve Bir Dersim hikayesi için bir e, Hikaye. e, öykü istedi. <gülüyor> evet o da enteresandı. E, evet nedir bizden saklanan gerçeklik Hı -hı. diye biraz kafa yorarsak... Hı -hı. E, Hepimiz kendi dilimizi kaybetmişiz sanki diye. Ben notlar aldım böyle Hı -hı. E, evde oturmuş düşünürken. Hı -hı. E, başka bir dilde konuşuyoruz. Evet doğru. Bize dikte edilen bir Hı -hı. dilde. E, babamın en güzel fotoğrafında ise bir yandan Kızılırmak var. Bir yandan e, Sema'nın kendi gerçekliğini arayışı var. Evet evet. Ve e, Bozkır'ın dili var. Bunun, bunun içine Aleviler giriyor. Maraş. E, Maraş giriyor. E, e, türküler giriyor. Evet. Az önce dinlediğimiz türkü. E, Alevilerin ücra e, tepelere e, ıssıza kurulmuş e, köyleri giriyor. Hı hı. Ve tabii burada sormamız gerekiyor. Niye öyle yapmışlar? <gülüyor> Çünkü korkuyorlar. Evet. Ee, Ahmet Ümit diyor ya geçenlerde Twitter'da korkuyoruz korkmuyoruz desek yalan olur ama tabii gerçeği söylemeye de devam edeceğiz. Evet. Başka yolu yok. Hı -hı. Mecburuz. Ee, kendi gerçekliğini ararken e, ve bunu da işte e, çocukluğuna dönerek Bozkır'daki e, kırmızı buğday tarlalarına dönerek evet, Kırmızı buğday e, tarlaları da pardon affedersiniz yine şey o da galiba bir metafor. Evet. Yaparken yaparken bir yandan da pek de e, hoş olmayan gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalıyor. Hı hı. Çünkü e, Orta Anadolu sanırım dünyanın her yerinde böyle bu memleketlerin ortası biraz karanlık. Karanlık bir coğrafyadır. <gülüyor> <gülüyor> e, pek çok suç oradan doğru örgütlenmiştir. Hı. Ortada bir sorun var yani. Evet. <gülüyor> bu Tolkien'deki gibi orta ülke... <gülüyor> E, Sema kendi ailesinin içinde e, Maraş katliamını örgütleyenler olduğunu buluyor. Aslında romanı fazla deşifre etmiş oluyorum ama neyse çıktı ağzımdan. Hı hı. E, biliyorsunuz 1926 Aralık Maraş hı hı. yıl dönümü e, 1978'de maalesef Maraş'ta ortaçağı hatırlatan bir katliam hı hı. yaşanıyor. Yüzün üzerinde Alivi öldürülüyor. 500'e yakın dükkan, ev tahrip ediliyor. Ve çok hunharca öldürülüyor insanlar. Yani böyle bir kurşunla falan değil. İşte hamile kadınların Hı -hı. karnındaki Hı -hı. bebekler öldürülüyor. Ve bunu insanların komşuları yapıyor. Hı -hı. İşin tabii yüzleşilmesi gereken diğer bir yanı. Böyle çok... Pastoral manzaralarla başlıyor babamın en güzel fotoğrafı evet. ve biraz daha sert fotoğraflarla evet, sona evet, yarıyor. Fotoğraflar ve manzara değişiyor evet. öğrenilenlerle birlikte. Evet. Ee, Maraş'ı araştırırken e, şunu fark ettim. E, diğer... Büyük katliamlarda ve kıyımlarda olduğu gibi mesela Dersim'de mesela Ermeni kıymında e, burada da mağdurlar konuşmakta tabii zorlanıyorlar. Bir suskunluk var. Bu çok hı hı. E, doğal. E, bir yandan e, bir nefreti gelecek kuşaklara aktarmamak için sanırım bu. Hı hı. Ama bir yandan da anlatamadıkları için yani bu çünkü anlatılamaz evet, bir o travma. O dili bilmedikleri için. evet. Ve ben e, bir kadının ağzından anlatmayı tercih ettim e, bu travmayı. Ve aynı zamanda bir Maraş mağduru Hı -hı. bir kadın aradım. Hı -hı. Yine sanırım bendeki gazetecilik damarıyla. Hı -hı. E, çünkü benim ailem Alevi değil. Hı -hı. Yani bunun içinden Hı -hı. gelmiyorum. E, biraz daha vakıf olabilmek için. Hı -hı. Ee, ve e, Türkiye'nin güney illerinden birinde böyle bir tanık buldum. Yanına gittim, ailesiyle tanıştım. Hı hı. Ve çok aslında e, zor ama kıymetli bir şey yaşadık. iki gün kendimizi bir odaya kapattık, konuştuk. Hı hı. Evet ve böylece e, iki kadının aslında hikayesi iç içe geçmiş oldu. Evet. Ee, Gülhan Hanım maalesef programımızın sonuna geldik. Ee, biz programımızın sonunda... ...yazarlarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için e, okuduğu bir e, bölümle veda ediyoruz. Siz bugün neyle veda etmek istersiniz? Madem fotoğraflardan hı hı. bahsettik... E, ...böyle bir bok, bölüm o zaman... Babamın bakayım. en güzel fotoğrafından bir bölümle evet. veda ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Geldiğine ben de teşekkür izleyin. ederim. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Fotoğrafları incelerken babasının derdinden çok uzaktı henüz... Yine de bakıyor ve başlangıcı sezmeye çalışıyordu. Sırların, yalanların, öfkenin başlangıcını ve ailenin. Onun doğumuyla aile olmuşlardı. Öğretmen çiftin kızlarının kulağında kalan türküler, teninin altında bir yerde soğumuş günün birinde ısıtılmayı bekleyen gelenekler, inanışlar, yaşadığı vicdan muhasebeleri, bildiği bütün dünyalara uzaklığı ve yabancılığı, huzursuzluğu ve bunu değiştirmek için bir adım atamayışı, Kimseye yeterince yardım edemeyişi, kendine bile yeterince şükredemeyişi, yeterince dua edemeyişi. Ne duası edecekti ki? Dualarında da meale yorumu verilmeyecekti yanında. Bildiği bir dilde sırlarıyla bozkırdan koparılan bir aileyi kendi ailesinin hikayesini anlatmak istiyordu Sema. Kendi dilini kaybetmiş bir aileyi. Bozkır yutmuştu o aileyi ve koskoca karnında bir yerdeydi. Bu yüzden bozkırın gövdesinden, başından, ellerinden söz edebilmeliydi. Bozkır'ın karanlığından ve kimliğinden. Bir coğrafyanın da kimliği olduğu daha önce neden hakkına gelmemişti? Bundan bahsedemediği sürece hikaye kesinlikle eksik kalacaktı.